Elhamdülillahi rabbil Muhammedin ala ve ve yessir li ve halli 'uqdatan min isterseniz. Veya işaret ettiği hadise itibariyle Dile getirdiği hükümleri itibariyle insanın içini heybetle Doldurması gereken Bir sureyle karşı karşıyız Çok büyük hakikatlerin Çok büyük mesajların Yer aldığı Hatta meşeriyet tarihi boyunca ve kıyamete kadar müminiyle kafiriyle ifade ise bütün insaf ehli kimselerin üzerinde mutabakatta bulunduğu birçok hakikatin ve hükmün dile getirildiği bir sure. Bunun yanında hiç bilmediğimiz ancak Allah'ın öğrettiği kadarıyla, Resulünün bildirdiği kadarıyla bilme imkanına sahip olduğumuz, müstesna hadiseler ve pek yüce bir alem ile alakalı bilgiler ihtiva eden bir sure. Sure, Kur'an-ı Kerim'de çokça, Zikredilen Cenab-ı Allah'ı her türlü eksiklikten, kusurdan, noksanlıktan tenzih etmeyi buna karşılık her türlü kemal sıfatına sahip olduğunu anlatan, ihtiva eden müstesna bir kelime ile başlıyor. İslam alimlerinin, dil bilginlerinin, müfessirlerin ittifakı ile bu kelime sadece Allah hakkında kullanılır. Bahsettiğimiz İsra suresi 17. surenin başındaki ilk kelimedir. Bazı Müfessirlere göre i̇bn Abbas ve Katada gibi sekiz ayeti dışında tamamı Mekke'de inmiştir. Çoğunluğa göre ise tamamıyla Mekke'de inmiştir. Sekiz ayetlik istisnası dahi yoktur. Tabi dediğim gibi sure birçok yönüyle gerçekten Müstesna ve muhteşem bir sure. Dolayısıyla bu surenin dile getirdiği hususları, hususların hepsini değil çok cüz'i bir kısmını, yine suredeki ihtişama göre oldukça cılıs bir surette ancak izah edebileceğimizi de ifade etmemiz lazım. İleride belki inşallah göreceğiz. Fakat olur ya bir şekilde unutur, hatırlatmazsak veya söyleyemezsek şimdiden peşinden belirtelim. Sure aynı zamanda kıyamete kadar gelecek eğer kelime uygunsa gelecek tarihine dair, geleceğin tarihine dair birçok işaretler de taşımaktır. Ve özellikle bu gelecek tarihine dair hususlar günümüzde Kur'an-ı Kerim'deki bir başka ayet-i kerimenin ifade ettiği üzere Allah'ın veya insanların ahdi ile zillet ve sefaletten kurtulmaları istisna kabilinden olan günümüzdeki Yahudi saltanatı Hegemonyası ile ilgili bir takım ipuçları da hatta ipuçlarından da öte önemli göstergeleri de ihtiva eden bir sure. Estaizu billah diyor ki Cenab-ı Allah Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylâ Bahsettiğimiz Cenab-ı Allah hakkında sadece kullanılır dediğimiz kelime bu kelime. İlk kelimesi yani. Subhane. Subhana dediğimiz gibi sebeha kökünden geliyor. Fu'lan veznine dakle edilmiş bir kelime. Sebaha aslında yüzmek demek. Subhan ise tesbihin sebeha fiili, şeddeli olarak subhanın. Sebbeha fiili ise Subhanallah demek. Subhanallah diyerek Allah'ı zikretmek demek. Peki Subhane ne demek? Az önce söylediğimiz gibi her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzeh olduğunu Cenab-ı Allah'ın ve buna karşılık her türlü kemal sıfatına sahip olduğunu ifade etmek demektir. Böyle bir kelime bu kadar etraflı, kapsamlı derin bir mana. Ellezi, o ki yani Arapçada elleziye ismu mesul denilir. Arapçada anlatım özelliklerinden birisi de ismin kendisinin zikredilmediği hallerde bu gibi hallerde o isim tazimen zikredilmez. Cenab-ı Allah'ın adı tazim olunduğu için burada ayrıca Subhanallah değil Ellezi ile yani ismü ve dediğimiz e, Türkçede ki zamiri diye bilinir ancak onunla karşılanır. E, o her türlü eksiklikten münezzeh her türlü kemal sıfatına sahip o yüce zat ki Cenab-ı Allah ki Esra bi abdihi leylâ kulunu geceleyin yürüttü. Nereden? Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan Mescidi Aksa'ya Yürüttü Kulunu buyurarak Cenab-ı Peygamber'in Şanı Yapılmış olmakta Yüceltilmektedir Cenab-ı Allah Onu Ondan Benim kulum diye söz ediyor Minel mescidil haram Esidih haramın ne olduğunu bilirsiniz. Bizim Kabe'mizin olduğu mescit. Yüzümüzü babazda döndüğümüz mescit. Yeryüzünde Allah'a ibadet maksadıyla ilk kurulmuş olan mescit. Bir adı El Beytül Atik olan mescid. Yani iki manası var El Eski, kadim ve özgür. ev El beytul Atik, Hür'e. Yani Cenab-ı Allah'a tahsis edilmiş. Hani ileride gelecek inşallah. Meryem Aleyhisselam nasıl adakta bulunuyor Meryem Aleyhisselatü'nün annesi inni cealtu leke ma fi batni muharra diyor karnımda hamile kaldığım bulunduğum yavrumu muharrar olarak özgürleştirilmiş olarak sana adadım diyor yani katıksız bir şekilde Yalnız ve yalnız, başka hiç kimsenin payının olması mevzubahis olmadan sadece sana adadım. İşte Kabe'ye de özgür ev denilmesinin sebebi İbrahim Aleyhisselam tarafından İsmail Aleyhisselamla birlikte yalnız Allah rızası gözetilerek yapılmış olmasından dolayı Elbeytül Atik denilmiştir. Aynı zamanda Kabe'nin buşan ve şerefinin bu yüceliği bize şunu da mesaj olarak veriyor: Sırf Allah rızası için yapılan iş ne olursa olsun Allah onu ebedileştirir ve oldukça değerli kılar. Öbür taraftan nereye kadar yürüttü? İlel Mescid-i Aksa. Niçin? Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Neden Mescid-i Haram'dan? Sadece tek sebep Peygamber Efendimizin o zaman Mescid-i Haram'da olması mıydı? Hayır. Mescid-i Haram, yeryüzünde Allah rızası için, Allah için kurulmuş ilk mesciddir. Mescid-i da bu manada ondan sonra kurulmuş olan ikinci mescid. Biri İbrahim Aleyhisselam tarafından, İsmail Aleyhisselam tarafından tesis edilmiştir. Biri İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'tan devam eden neslinden gelen Davud ve Süleyman Aleyhisselam tarafından tesis edilmiştir. Bu İsra hadisesi aslında İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ve İshak adındaki onlara da selam olsun. Oğullarıyla devam eden neslinin her iki kolunun mirasının Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yapılan bu İsrail'e Resulullah Rasulullah Vesselam'ın mirasında bir araya geldiğinin bir ayrı işareti, ayrı göstergesidir. O miras bizim mirasımızdır. Kim bu onu temsil edebiliyorsa o miras onundur. Dolayısıyla Yahudiler istedikleri kadar Süleyman Mabedini bulmak için uğraştıklarını iddia etsinler. Süleyman Aleyhisselam'ın davasının sahibi olsunlar. Davut Aleyhisselam'ın davasının sahibi olsunlar. Mescid-i Aksa onlarındır. Çünkü o zaman onlar da bizim gibi olacaklar. Çünkü Süleyman Aleyhisselam Bizim peygamberimiz. Davud Aleyhisselam bizim peygamberimiz. La nufarriku beyne ahadim min rusulî diyen bizleriz. İslam farklı akideler arasında mirasçılığı kabul etmez. Süleyman Aleyhisselam onlardan çok bizim atamız. Neyse ben onlarla alakalı onunla alakaları ne kadar var o ayrı bir konu olsa bile akideten onların akide itibariyle ne Davud Aleyhisselam'la ne İsmail Aleyhisselam'la ne İbrahim Aleyhisselam'la bir alakaları yoktur. <messizlik> İbrahimu Yahudiyan ve la ve kana Ve min Aman ya Rabbi. Yahudiler kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eder. Hristiyanlar nispet eder. Mekke'deki müşriklerden nispet ederdi. Ayet-i Kerime üçünün de İbrahim Aleyhisselamla bir alakaların olmadığını belirtiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve, lakin kana Hanife müsliba. ne Yahudilerden değil, ne Hristiyan'dı, ne Müslümanlardı. Ama o hanif bir Müslümandı. Bütün bu batıl yollardan uzaklaşmış kendisini Allah'a teslim etmiş bir Müslümandı. İnsanlar arasında inna İbrahim'e, lillezinettebahu İnsanlar arasında İbrahim'e en yakın olanlar, en layık olanlar ona tabi olanlar ve bu iman edenlerdir. Ve bu nebi'dir diyor. Bitti. Dolayısıyla İsra'nın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapılmasının verdiği Birçok mesaj var. Bu mesajlardan birisi bu. Bir ikincisi. Mescidi haram kıdemlidir. Kıdemli olduğu için İsra'nın başlangıcı odur. Ama bu ikinci mescidin de büyük bir değeri var. İsra burada bitmiş ama Miraç da buradan başlamış. Bârekne havlehu diyor. Etrafını mübarek koltuğumuz. Buraları ayet-i kerimeler okunduğu zaman insanın Müslüman olarak Ümmetin, özellikle ümmetin burada bulunan müminlerin, kardeşlerimizin çektikleri ızdırapları, sıkıntıları hatırlayarak içinin cız etmediğini hissetmemek mümkün değil. Etrafı mübarek kılınmış o topraklarda şu anda Müslümanların kanı, namusu, mukaddesatı her şeyleri hedef ediliyor. Her şey. Ve dünya, tarihte benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülükle, bir münafıklıkla burada olup bitenlere seyirci kalıyor. Ve bazı sözüm ona Müslümanın diyenler, ne diyeceğiz ben de bilmiyorum ki, diyeceğiz başka çaremiz yok, öyle kabul ediyorlar, tanımlıyorlar kendileri buna rağmen. Biz de kendilerini tanımladıkları gibi kabul edeceğiz. Efendim işte Suriye'de Müslümanların yanında yer almak yok efendim Türkiye'nin menfaatlerine aykırıymış. Biz ne zaman dinimizin hakikatlerini cüz'i bir takım menfaatlere feda edecek kadar mantıksızlaştık ya. Biz ne zaman dinin gereği olan bir işin menfaate aykırı olduğunu düşünecek kadar zavanlılaştık. Bir iş dine uygunsa menfaate aykırı olamaz. E Cenab-ı Allah ne diyor? Peygamber aleyhisselatü ne diyor? Müminler birbirlerinin velileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır, destekleyicileridir. Bazıları sözlü desteği bile reva görmüyorlar, fazla görüyorlar. Ve bunu İslam adına yapıyorlar. Burası Allahü Teala'nın Kitabı Kerimi gereği mübarek kılınmış yerlerdir. Peki Mescid-i Aksa'nın Havlehu denilen kısmı neresi? Suriye topraklarının, Ürdün topraklarının, Filistin topraklarının tamamı Ve bu topraklar bugün Haçlılığın ve Siyonizmin işgali zulüm ve tasannutu altındadır. Ve biz bu mescitlerimize sahip değiliz. Yahudi yöneticiler, büyükler, küçükler. Şaronudu vesairesiydi. istedikleri zaman Müslümanları tahrik etmek maksadıyla hiç de gereği ortada yokken bir Mescid-i Aksa'ya giriveriyorlar. Arkasından Müslümanlar sabah namazında bile öldürülebiliyorlar. Ve dünya seyirci kalıyor. Mescid-i Aksa'nın aslında devam ettirilirse çok birleştirici bir mesajı vardır. 69'da Mescid-i yakıldığı zaman İslam konferansı kurulması fikri ortaya atıldı. Bu fikir Mescid-i Aksa'nın mesajına uygun olarak devam ettirilebilseydi, şu anda ümmetin bu halinden belki muhtemelen çok daha iyi şeyler olur. Ama bu mesaj Müslümanlar tarafından sürdürülmedi. Gereği yerine getirilmedi. Bir diğer husus o çevrenin mübarek kılınması aslında ümmet için bölgenin Gerek Müslümanlar için gerek başkaları için stratejik bakımdan ne kadar emniyetli bir bölge olduğuna da atıftır. Ona da işaret ediyor. Ne kadar isabetli bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan bütün peygamberlerin hepsini <gülüyor> Arap Yarımadası dahil olmak üzere Nil ile Fırat arasındaki bölgeden gelmiş olmaları bana göre dediğim gibi doğruluğu tartışılır. Böyle bir izlenim var bende. Böyle bir kanaat uygulamış. Tarihin son peygamberden itibaren o peygamberlerden itibaren kıyamete kadar bu merkez alınarak cereyan ettiğini gösteriyor edeceğini gösteriyor. Bu bölgenin önemi büyük. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam Suriye toprakları için, Şam toprakları için hem önemlerine, ehemmiyetlerine, kutsiyetlerine göndermelerde bulunmuş. Burada etrafının mübarek kıldığımız buyurduğu gibi bulunmuş hem de Müslümanların askeri bakımından bu bölgeleri korumaların, bu bölgede cihad etmenin, ribat yapmanın ehemmiyetini ifade eden birçok hadis-i şerifler buyurmuştur. Bütün bunlar bölgenin aynı zamanda İslam'ın ve Müslümanların kontrolünde olmasının ehemmiyetini gösteren önemli irşadlar olarak görülmelidir, öyle anlaşılmalıdır. Mescid-i Aksa için bakın Mescid-i Haram için tek nitelik haram lafzı yani saygı değer kılınma anlamında lafzı nitelemesi bulunurken Mescid-i Aksa hem Aksa lafızıyla hem de etrafını mübarek kıldığımız ibaresiyle ne yapılmaktadır nitelendirilmektedir. Peki bu İsra'nın pek çok hikmeti yanında en büyük hikmeti neydi? لِنُرِيَهُ min ayatina. Ona ayetlerimizden bir kısmını hepsini değil bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gecenin bir kısmında Mescid-i Haram'dan Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya, kendisine ayetlerimizin bir kısmını gösterelim diye yürüten Allah, yürüten o yüce zat her türlü eksiklikten münezzehtir diyor. İnnehu huve's-semi'ul basir. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Kısa da olsa miracı dolayısıyla hatırlatmamız yerinde olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Burak denilen hadis kitaplarında, kaynaklarda katırdan yüksek attan biraz alçak adımını gözünün değdiği en uzak noktaya atarak yol alan bir hayvandan bahsediliyor. Burak kelimesi aslında berk'ten geliyor. Berk şimşek demek. Kök olarak oradan geliyor. yani şimşek hızıyla giden böyle bir araç yaratmış Cenab-ı Allah halketmiş. Resulünün emrine vermiş ve bu varlık canlı bir varlık. Mucizevi bir hadise mucizenin tabi bunu da ifadelerinde ise istitrat, eskilerin dedikleri parantez arası söyleyelim mucize aslında beşeriyete bir ufuk gösterir o ufa erişilir veya erişilmez o ayrı bir konu adı mucizedir fakat insanların zamanla belki kendi imkanlarıyla çalışmalarıyla çabalarıyla o mucizelerden ilham almaları gerektiğini gösteriyor irşad ediyor. Birçok İslam aliminin böyle açıklamaları var. Şimdi ayetlerimizin bir kısmını ona göstermek üzere gerek Mescidi Haram çevresinde, gerek Mescidi Aksa çevresinde ve gerek Mescidi Aksa'dan sonra semavata yükseliş ve Sidre-i kadar yani insanların doğrusu mahlukatın aralarında Cebrail Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dahil olduğu varabileceği son yerdir. Sidre-i Münteha bir görüşe göre ilahi takdirlerin indiği ve görevli meleklerin takdirler ile ilgili görevlerini oradan aldığı bir mekan olduğuna dair rivayetler de vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu gece beş vakit namaz farz kılıyor, kılınıyor. Sağlam hadis rivayetleri bu konuda pek çoktur. İsrail'e alakalı, birac ile alakalı. İbn Kesir Merhum bu ayetin tefsirinde büyük büyük ansiklopedik boy sayfeler olan o kitabının şeyinde 15 sayfadan fazla hadis rivayetlerini arka arkaya sıralıyor. Yani müstakil bir bölüm olarak İsrail ile ilgili Mirac ile ilgili hadisler olarak dahi şey edilebilir, bir kitap halinde olabilir. O kadar fazla rivayet. Dolayısıyla bu rivayetlerin sahati üzerinde ihtilaf olmadığı gibi İsra ve Mirac ile alakalı hadislerin tevatüründen bahseden birçok İslam alimi dahi vardır. Mütevâtir olduklarını mana olarak Lafzan olmasa bile hepsinin çünkü ortak ihtiva ettiği mana budur. Bu mananın bir kısmını açıklamaya çalışacağız, arz etmeye, hatırlatmaya çalışacağız. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınıyor. Musa Aleyhisselam'ın işaretiyle Peygamber Aleyhisselam elli vakit olarak farz kılınan namazı Musa Aleyhisselam'ın işareti üzerine Cenab-ı Allah'tan bir daha rica ediyor ve neticede Beş vakite kadar iniyor ve Cenab-ı Allah şunu buyuruyor. Benim nezdimde söz değişikliğe uğramaz. Beş vakit kılınacak ama elli vakit demektir bu. Şeklinde bir nida da Peygamber aleyhisselatü selama o miraç gecesinde indirilen vahiyler arasındadır. Efendim, haşa bazıları edep sınırlarını da zorlayarak söylerler. Onların sözünü naklederek söylüyoruz. Efendim orası Ringo'nun aharı mı? Şöyle her peygamber git gel git gel bu neyin nesidir? Böyle hadis mi olur? Falan. Şimdi Ziya Paşa gerçi başka bir maksatla söylemiş ama bu maksatla biz de okuyan biliriz. Temessül denir buna şeyde edebiyatta. yanda. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Olayı böyle Görenlere en hafifinden böyle denir. Bunun birçok hikmetleri var. Bunlardan birisi Allahu Alem şudur. Cenab-ı Allah Resulünün kendisine bu kadar kâbe kavseyni ev ednâ dediği gibi yani bir yayın iki ucu kadar veya daha yakın bir mesafe Tabii Cenab-ı Allah Süleyman Çelebi'nin e, mevlidinde ifade ettiği gibi keyfiyetsiz olarak bi savtu bi hurufu bi kelam diye bu konuşma, yaklaşma bütün bunlar Cenab-ı Allah'a ait ve nasıl olduğunu bizim idrak etmemiz keyfiyetini mümkün değil. O ayrı bir konu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Allah'a yakın olmasının neticesinde Resulullah'ın alacağı lezzeti, zevki, huzuru da Cenab-ı Allah biliyor. Ona ikramı olabildiğini arttırıp tekrarlamak ve ikramına kuluna, Resulüne olan ikramının sonsuzluğunu hudutsuzluğunu anlatmak veya muazzamlığını anlatmak için de Cenab-ı Allah defalarca Resulünün Musa selamın istişaresiyle defalarca gidip gelerek bu yüce zevki yaşamasını sağlamıştır. Hikmetlerden birisi bu. Bir diğeri, istişare dinde önemlidir. Danışmak, size anlatılan doğru görüşleri kabullenmek. Bakın Musa Aleyhisselam Resulullah'tan daha faziletli değildir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fazilet itibarıyla Kendisinden daha ifadelerinde yerindeyse Alt mertebede olan Musa Aleyhisselam'ın istişaresini Kabul etmiştir. Niçin? Çünkü Musa Aleyhisselam İfade yerindeyse Bir deneyim neticesi konuşuyor. Diyor ki Ben senden önce İsrail Oğulları ile çok uğraştım. Senin ümmetin zayıf. Git Rabbinden Rica et. Hatta Beşinci defa beş vakte indiği zaman bile bir daha diyor artık daha gitmek üzere ifade ediyse yüzüm tutmuyor deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o şekilde onun üzerinde daha önce bahsettiğimiz elli vakitti fakat beş vakit elli vakite bedel nidası tecelli ediyor. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi ifadesi hadis-i şeriflerde diyor ki anlatıyor Kureyşlilere. Semavatın yedi katına kadar gittim, geldim ve daha yatağım soğumamıştı. Kureyşliler tabii bunu alay konusu ediyor ve imtihana kalkışıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben diyor gece olduğu için Mescid-i Aksa'yı da tanıyacak kadar süre kalmadığım için Cenab-ı Allah onlar beni imtihan edince görenler için, Mescid-i Aksa'yı önüme getirdi, koydu ve ben ona evsafını tespit ettim. Ve evsafını anlattım diyor. Bir diğer önemli husus, Ebubekir radıyallahu anh'a gidiyor koşuyor hemen müşrikler, mal bulmuş mağribi gibi derler ya. Koşuyorlar tamam artık şimdi Ebu Bekir kafası basmayacak, böyle şey olmaz diyecek diyorlar. Gidiyorlar, Ebubekir radıyallahu anh'a, ya Bekir diyorlar, bunda da Muhammed'i tasdik edecek misin? Ne dedi ki o diyor, hangi, neden bahsediyorsunuz? Bu gece içerisinde işte Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini, oradan semavata çıktığını ve gece içerisinde geldiği zaman da hala yatağının soğumamış olduğunu gördüğünü söylüyor. Buna ne diyorsun? Bu ne ki diyor. Ben onu semadan haber getirdiği hususlarda tasdik ediyorum. O diyorsa doğrudur diyor. Sıddıklık budur. Sıddık, kendisi de çok doğru ve karşısındakinin sadakatini tasdik eder demek. Doğruluğunu tasdik eder demek. Öyle diyor Ebubekir Bekir radıyallahu anh innehu huve semi'ül basir o kullarının İsrail'e alakalı olarak neler söylediklerini de işitir ve görür. Her hususu işitip gördüğü gibi. Hemen ikinci ayet-i kerime Resul'ün o makamından Musa Aleyhisselam'ın makamına geçiliyor. Niçin? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın da miraca benzer bir hali vardı. Cenabı Allah'la münacatta bulunuyordu. Konuşuyordu. Kelimullah'tı. Yani Allah ile bizatihi birebir ifade edindeyse konuşan. Ve kellemellahu Musa teklime. Allah Musa ile özel bir surette konuşmuştur diyor. İşte ve İsrail oğullarının en itibar ettikleri nebi olması hasebiyle bir diğer sebep hemen Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Niçin? Çünkü dediğim gibi sadece Miraç'ta konuşmak bakımından değil, Risaletleri bakımından, ümmetlerinin kalabalık olması bakımından, kendilerine kitap verilmeleri bakımından ve daha birçok bakımlardan Muhammed Aleyhisselatü Selam ile Musa Aleyhisselam arasında ciddi benzerlikler var. Musa Aleyhisselam'ın çektikleri nebi olarak çektikleri sıkıntılar bakımında mücadelesi şey, Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen peygamber kıssalar arasında, kıssası en çok mevzu olan peygamber. Diyor ki hemen ikinci ayet-i kerimede Ve a'teyne Musa'l kitabe. Biz Musa'yı Musa'ya kitabı verdik. Yani Tevrat'ı verdik. Ve cealnâhu li libenî İsrail. Ve o kitabı biz İsrail oğullarına doğru yolu gösteren bir hidayet yaptık. Bu demektir ki zaten inancımızın gereği Cenab-ı Allah insanı bazı işlerin üstesinden gelebilen bazı işlerin üstesinden gelemeyen bir surette yaratmıştır. Uçak yapabilecek güç ve imkana sahip olduk. Demek ki Cenab-ı Allah bize bu gücü verdi. Onun için Cenab-ı Allah bize uçak nasıl yapılırdan bahsetmiyor. Ama az önce bahsettiğim gibi belki Süleyman Aleyhisselam'a verdiği rüzgar mucizesi bu konuda insanlığın Önünü açan bir ufuk olarak görülebilir mi? Belki. ayrı bir konu. Kur'an-ı Kerim ve diğer kitaplar ondan bahsediyorduk. Cenab-ı Allah indirdiği bütün kitaplarda Beşeriyetin kendi akıl ve imkanlarıyla Sahip oldukları akılları ve beş duyularıyla Ve dolayısıyla kainattan elde edecekleri alet edevatla Geliştirmedecekleri teknolojilerle Bir takım işlerin üstesinde gelebilirler. Hayatlarını kolaylaştırabilirler. Ama beşeriyetin üstesinden kalkamayacağı bir şey var. Tek kelimeyle ifade ettiğimiz din. Dinin muhtevası nedir? Akide, ibadet, amel ve ahlak. Hukuk. Bunları ayrıntılandırabilirsiniz. Siyaset, iktisat, toplum, hayatı vesaire. hepsi dağıyla bak. Din kelimesi dendiği zaman bütün bunlar hatıra gelir. Beşeriyet kendisine din koyamaz. Koymuştur. Koyamaz manasını Allah e, engellemiştir manasını değil. Koyduğu din ve inançlar, ideolojiler, hukuklar, ibadet tarzları, şekilleri veya muamelat ile ilgili hukuk, ahlak vesaire çok cüz'i bir takım istisnalar dışında ne yapamaz? Ne yapamaz? Bunları kendi kendisine En mükemmel ve doğru şekliyle Ortaya koyamaz Onun için Cenab-ı Allah peygamberleri Bunun için göndermiştir Bu peygamberlere bu maksatla Kitap indirmiştir Çünkü Geçmişte de günümüzde de insan Aklıyla fikriyle iradesiyle Nefsiyle ve hevasıyla Birlikte Bir insan olduğu için Heva ve hevesini, aklı, ilmi vesairesi, kendisi için bir inanç sistemi, doğru bir inanç sisteminden bahsediyoruz. Bir inanç, bir hukuk, bir ahlak sistemi oluşturabilecek güç ve iktidarda imkanlara, o iktidarda olmadığı, bu imkanlara sahip bulunmadığı için ne yapmıştır? Cenab-ı Allah bütün peygamberlere ayrıca ümmetlerine tebliğ edecekleri bir inanç ve bir hayat düzenini de yapmıştır bildirmiştir. Bazen kitap indirmiştir, bazen sahife indirmiştir. Bazen bir sonraki peygamber bir önceki peygamberin getirdiği şeriatı devam ettirmiştir. Musa aleyhisselam işte peygamber Aleyhisselam'dan selamdan sonra en muazzam en muhteşem şeriata sahip en büyük peygamberdir. Ulul azim peygamberlerin en ileri gelenlerindendir. Yani ulul azim peygamberler başta Muhammed Aleyhisselam selam efendi. İbrahim aleyhisselam efendimiz Musa aleyhisselam efendimiz Nuh aleyhisselam efendimiz İsa aleyhisselam efendimiz Beş peygamber Ull-Azım bunlar Ona kitabı verdik diyor Musa'ya kitabı verdik Ve cealnâhu hudel libeni İsrail Ve biz o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet bir doğru yolu gösterici bir rehber kıldık ve ne dedik o kitapta? اَلَّا تَبْتَخِذُوا مِنْ Beni bırakıp benden başka bir vekil edinmeyin diye Musa'ya kitabı verdi. Vekil, koruyucu ve muhafız demek. Vekalet eden, Vekil edenin haklarını koruduğu için ona vekil deniliyor. Bir kimseyi vekil yaptığınız zaman sizin haklarınızı korur. Onun için ona vekil diyorsunuz kendi yerinize. İşte diyor ki, benden başka vekil edinmeyin. Koruyucu edinmeyin kelime olarak. Cenab-ı Allah neyi koruyor? Neyi koruyor? Akideyi sapmaktan korur. Değil mi? Bedenimizi tehlikelerden korur. Zihnimizi yanlışlardan korur. Amelimizi batıldan korur. Yani siz bu ve benzeri hususların hiçbirisinde Allah'tan başkasına bel bağlamayın güvenmeyin. Yalnız Allah'tan bekleyin bunların doğruluğunu. Bu hidayeti sadece Allah'tan umun ondan isteyin. Ondan sonra çok önemli bir hatırlatma yapıyor. Zürriyete men hamelna ma'anuh. Ey Nuh ile birlikte gemilerde, gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler Nuh Aleyhisselam ikinci Adem'dir çünkü Nuh Aleyhisselam'ın tufanı ile birlikte gemidekilerin dışındaki canlılar daha doğrusu insanlar telef oluyor helakidir ha, İslam alimleri arasında ihtilaf vardır müfessirler arasında genel midir yani bütün dünyayı mı kapatmıştır tufan, yoksa Nuh Aleyhisselam'ın ve kavminin yaşadığı bölge mi falan, o ihtilaf çok önemli değil kanaatince, muhtemelen yani ayet-i kerimelerde bir kayıt getirmediğine göre ve anlaşılan ifadeler, yoksa niçin her hayvandan ikişer çift, birer çift götür desin ki, bu ayet-i kerimenin bu işareti gösteriyor ki, tufan umumiydi, umumi olma ihtimali bu ve benzeri buyruklar dolayısıyla daha yüksektir. Dolayısıyla Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soylarından gelenler. İnnehu kana abdan O sizin ilk atanız çok şükreden bir kuldu. Çok şükreden bir kuldu. Yani siz de böyle olun. Değil mi? Bir kimseye babasını hatırlattığınız zaman Babasının iyiliklerini hatırlattığınız zaman ne demek istiyorsunuz? Sen de baban gibi ol diyorsunuz. Kasıt bu. Babanıza benzeyin. Nuh atanıza benzeyin. O çok şükretmişti. Çok şükretmişti. Çok çok şükreden bir kundu. Şükür dediğimiz gibi Allah'tan başka vekil edinmemekle başlar. Allah'a ortak koşmamakla başlar. Allah'tan başka işlerimizi çekip çevirecek, onları düzene koyacak herhangi bir kimsenin olmadığına iman etmekle başlar. Ve bunun gereğini yerine getirmekle devam eder. İşte o aleyhisselam böyle şükreden bir kuldu. Şükrünü anlayabilmek için şunu hatırlayalım yeter. Kavmine 950 yıl davet etti bu peygamber. Aman Rabbi. 950 yıl. Nuh suresini okuyun ne diyor orada Nuh aleyhisselamın kendisi. Rabbim kavmimi gizli açık davet ettim. Gece gündüz davet ettim. Birer ikişer davet ettim. Yalnız kentten hadayken kalabalıktayken yine davet. Ettim. Fakat ben ne kadar davet ettimse benim davetim onların benden uzaklaşmalarından başka bir şeylerini artırmadı. Nuh Aleyhisselam bu ısrarından zerre kadar vazgeçtiği bir, bir gün olsun. İşte onun için şükreden bir kuldu. Yani İslam'a sebat uğrunda Çekilen sıkıntılar ne olursa olsun. Neye mal olursa olsun bu dava üzerinde sebatın bedeli şükredilmek isteniyorsa sebat edilecek. Sırat-ı müstakim üzere son nefese kadar devam yani. Şükür budur. Şükür budur. Cenab-ı Allah bizleri de Nuh Aleyhisselam'ın yolunda giden şükredicilerden kılsın. Subhane Rabbik ya Rabbi lezzeti amma و سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.